Yasin Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin doğru hükümler içeren Kur'an'a yemin olsun ki şüphesiz sen hepsi doğru yol üzerinde olan elçilerdensin. Kur'an ataları uyarılmış ancak gerçeklerden habersizmiş gibi davranan bir toplumu uyarman için çok güçlü, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz ki onların çoğuna Gafletlerine karşılık azap sözü elbette gerçekleşmiştir. Çünkü onlar iman etmezler. Şüphesiz ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanacak halkalar geçirdik. Başları yukarı kalkıktır. Önlerinden ve arkalarından bir set çektik ve onları çepeçevre kuşattık. Gerçeği görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, yani Kur'an'a uyan ve gaybda bulunan Rahman'a saygı duyanı uyarabilirsin. İşte böylesini bir bağışlama ve değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ki ölüleri ancak biz dirilteceğiz. Onların yaptıklarını ve geriye bıraktıkları eserlerini yazıyoruz. Biz her şeyi apaçık bir imamda yani amel defterinde saymışızdır. O müşriklere şu şehir halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani kendilerine iki elçi gönderdiğimizde onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de iki elçiyi üçüncü ile desteklemiştik de biz Allah tarafından size gönderilmiş elçileriz demişlerdi. Şehir halkı elçilere siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman size herhangi bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişti. Elçiler Rabbimiz biliyor ki doğrusu biz elbette size gönderilmiş elçileriz apaçık tebliğden başka üzerimize düşen herhangi bir şey yoktur demişlerdi. Şehir halkı, sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Tebliğden vazgeçmezseniz şüphesiz ki sizi kovacağız. Elbette bizden size elem verici bir azap dokunacak demişti. Elçiler şöyle cevap vermişlerdi. Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanıyor. Gerçekler size hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Aslında siz aşırıya kaçan bir topluluksunuz. Bu esnada şehrin ileri gelenlerinden bir adam koşarak gelmiş ve şunları söylemişti. ''Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen, kendileri de doğru yol üzerinde olan bu elçilere uyun. Ben ne diye beni yoktan yaratana ibadet etmeyecekmişim ki? Oysa hepiniz yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onun peşi sıra ilahlar edinir miyim hiç?'' Rahman bana bir zarar vermek isterse o ilahların şefaati bana hiçbir yarar sağlayamaz ve beni kurtaramaz. Başka ilahlar edinirsem işte o zaman elbette apaçık bir sapıklıkta olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize güvendim. Siz de beni dinleyin ve ona güvenin. Ona cennete gir denince o da ah, keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi demişti. O adamın ardından şehir halkını helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik. Daha önce de indiriciler değildik. Onların bekledikleri korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bir de bakarsın ki yere serilirler. Ah kendilerine gelen her elçi ile alay etmiş olan kullara yazıklar olsun. O müşrikler kendilerinden önce nice toplumları helak ettiğimizi öncekilerin Diğerlerine yani sonrakilere tekrar dönmediklerini hiç mi düşünmediler Elbette onların hepsi tamamı huzurumuzda hazır kılınmış olacaklardır Ölü toprak onlar için bir delildir Onu canlandırdık ve ondan ürünler çıkarttık O ürünlerden yiyorlar Yeryüzünde hurma bahçeleri ve üzüm bağları yarattık Ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye oralarda birçok su kaynağı fışkırttık Hala şükretmeyecekler mi? Yerin yetiştirmekte olduklarından, insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Geceden gündüzü sıyırıp çekeriz. Bir de bakarsın ki insanlar karanlıkta kalırlar. Güneş kendisi için belirlenmiş yerde akar. İşte bu güçlü, bilen Allah'ın ölçüsüdür. Ay'a da eski bir hulma dalı gibi oluncaya kadar bir takım evreler belirledik Güneş ay'a yetişmez, gece de gündüzü geçemez Hepsi birer yörüngede yüzerler Nesillerini dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir delildir Kendileri için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık Katımızdan bir merhamet ve onları belirli bir süreye kadar yaşatma kararı hariç Dilersek onları suda boğabiliriz Artık yardım da isteyemezler Boğulmaktan da kurtarılamazlar. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden korunun ki rahmete uğratılasınız dendiğinde ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin, dağıtın dendiği zaman kafir olanlar iman edenlere Allah'ın dilemesi halinde doyuracağı kişileri biz mi doyuracakmışız, siz sadece apaçık bir sapkınlık içindesiniz demişlerdi. Doğruysanız o vaat son saat ne zamanmış derler birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesten başka hiçbir şey beklemiyorlar. O durumda ne bir tavsiyede bulunabilir ne de ailelerine dönebilirler. Sura üflendiğinde bir de bakarsın ki hemen mezarlarından kalkarak Rablerine koşacaklar. Müşrikler ah eyvah yazık bize bizi kabrimizden kim kaldırıp uyandırdı. Bu Rahman'ın vaat ettiği gündür. Demek ki elçiler gerçeği söylemiş diyecekler. Onların bekledikleri Korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bir de bakarsın ki hepsi huzurumuzda hazır kılınmışlardır. Artık bugün hiç kimse haksızlığa uğratılmayacak ve size de yaptıklarınızdan başka karşılık verilmeyecektir. Bugün cennet halkı meşguliyetler içinde eğlenirler. Onlar ve eşleri tahtların üzerinde gölgelerde olacaklardır. Onlar için orada her çeşit meyve, istedikleri her şey ve çok merhametli Rab'den selam sözü vardır suçlulara şöyle denecektir Ey suçlular bugün kenara çekilip ayrılın Ey Adem oğulları sizden şöyle söz almamış mıydım Şeytana tapmayın şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır Bana kulluk edin doğru yol budur Yemin olsun ki şeytan sizden pek çok nesli saptırdı Akıl etmediniz mi İşlenen körlüğünüzün karşılığı olarak size vaat edilen cehennem bugün oraya girin Bugün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Kazandıkları hakkında bize elleri konuşacak ve ayakları da şahitlik edecektir. Dileseydik elbette gözlerini silip kör ederdik de yolu bulmaya koşuşurlardı. Bu durumda nasıl görebilirler ki? Dileseydik oldukları yerde elbette şekillerini değiştirirdik de ileri gitmeye güç yetiremezlerdi ve geri de dönemezlerdi. Uzun ömür verdiğimizi yaratılışta tersine çeviririz. Akıl etmiyorlar mı? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmez de. Onun söyledikleri sağ olanları uyarsın ve kafirlere de azap sözü gerçekleşsin diye sadece gerçeğin hatırlatılması ve apaçık bir Kur'an'dır. Ellerimizin yani kudretimizin yaptığı işlerden olarak kendileri için hayvanları yaratmamızı ve onlara sahip olmalarını düşünmediler mi? Onları kendilerinin hizmetine sunduk. Bir kısmından binekleri vardır, bir kısmından da yiyorlar. Onlarda insanlar için yararlar ve içecekler de vardır. Hala şükretmiyorlar mı? Kendilerine yardım edileceğini umarak Allah'ın peşi sıra ilahlar edindiler. Oysa mahşerde onlar kendilerine yardım edemezler. Onlar diğerlerinin yani birbirlerinin hazırlanmış askerleridir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlemekte olduklarını da Aşağı vurduklarını da biliyoruz. O inkarcı insan kendisini nütfeden yani zigottan yarattığımızı görmedi mi? Bir de bakarsın ki o apaçık bir tartışmacı olmuş. Kendi yaratılışını unutarak bize örnek vermeye kalkışmış ve çürümüş kemikleri kim diriltebilirmiş ki demişti. De ki onları ilk kez yoktan var eden diriltecektir. O her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş yaratan da odur. İşte o ağaçtan tutuşturuyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah insanların benzerlerini yaratmaya gücü yeten değil midir? Elbette. O her türlü yaratabilendir, bilendir. Bir şeyin olmasını istediği zaman onun durumu o şeye sadece ol demektir. O da hemen olmaya başlar. Her şeyin egemenliği yalnızca kendi elinde olan Allah yücedir. Hepiniz yalnızca ona döndürüleceksiniz.